1500 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in zikir meclislerinde oturmaları ve cennet bahçelerinde dolaşınız, buyurmaları. Cabir, radıyallahu anha, şöyle anlatıyor, Hz. Peygamber yanımıza gelerek bize şunları söylediler, Ey insanlar, şunu biliniz ki Allah Teala'nın meleklerden bazı öncü birlikleri vardır, bunlar Allah'ı tazim ederler ve yeryüzüne inerek zikir meclislerinin üzerinde dururlar, o halde sizler de cennet bahçelerinde dolaşınız, buyurdular. Bunun üzerine sahabiler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerededir, diye sordular. Hazreti Peygamber buna şu cevabı verdiler. Cennet bahçeleri zikir meclisleridir sabah akşam Allah'ın zikrine devam ediniz ve onu hatırınızdan çıkarmayınız. Kim Allah katındaki mertebesini öğrenmek istiyorsa o, Allah'ın kendi katındaki mertebesine baksın. Kişi Allah'ı ne kadar tazim ederse onun katındaki mertebesi de o kadardır Hazreti Peygamber sabah namazını kıldıklarında oturur, güneş doğuncaya kadar Allah Teala'yı zikrederlerdi.